başlayalım mı? Herkes geldi galiba. Geçen Ecelik hafta bir giriş yapmıştık. Hani ile ilgili aklınıza sorular varsa belki onları dinleyebiliriz ama bugün kaldığımız yerden devam edebiliriz. Geçen hafta biliyorsunuz bazı temel kavramlara bir giriş yapmıştık. Hani zahir, batın, tümden gelim tüme varım vesaire gibi. Tasavvufa şöyle gene, genel bir giriş yapmıştık. İşte kelime olarak nereden geliyor? İlk dönem tasavvuf anlayışı nasıl? öne çıkan isimler e, neler biraz da İbni Arabi'den bahsedip bağlamıştık bugün de biraz tehdit inancı ve e, vahid-i vücut kavramlarına e, giriş yapabiliriz diye düşündüm o kaldığımız yerden devam etmek için e, aslında İslam dini bütünüyle tehdit inancı üzerine kurulu bir din tehditten de kasıt e, birlik bir olmak kavramı e, i̇ki temel biliyorsunuz İslam dininde şey var, e, kelime-i şehadet ve kelime-i diye cümle var. Hatta kelime-i şehadet dediğimiz zaten bir kişi Müslüman olmak istediğinde resmen önce bunu bir e, zikretmesi, söylemesi gerekiyor ki e, başka hiçbir şey yapmasa bile Müslüman olabilmesi için kelime-i şehadeti söylemesi gerekiyor. E, orada da e, temel olarak söylediği şey e, Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet ediyorum. Ee, peygamberin de yine şehadet ediyorum ki Peygamber Hazreti Muhammed onun kulu ve Resulüdür. Ee, Kelime-i Tevhid'de ise onun biraz daha kısa versiyonu var. La ilahe illallah, Muhammede Resulü Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed onun Resulüdür diye. Eee aslında bu tevhid inancının da hani hep zahir batın kavramını hatırlarsak bir görünen bir de görünmeyen tarafı var. Mesela bazı sufiler diyorlar ki, e, tevhid inancındaki ya da kelime-i tevhiddeki la ilahe illallah avamın tevhid inancıdır. E, vahdedi vücut ise havasın tevhid inancıdır. Havas dediğimizde işte e, bilgili, seçkin, entelektüel kişiler ya da e, bu konuda ilerlemiş kişiler diyebiliriz burada devam etmeden önce aslında bu e, la ve illa, la ilahe illallah kavramına da bir açıklık getirmek lazım. Geçen hafta kısaca biraz değinmiştik ya da soru cevap kısmındaydı galiba. Hani zikir konusuna girmiştik. Hmm. Ve demiştik ki zikir hatırlamak, Allah'ı hatırlamaktır. E, ve genelde özellikle tarikat e, şeyinde, e, eğitiminde Allah'ın isimleriyle zikir çekildi. İşte Esma-i Hüsna dediğimiz e, bilinen 99 isminden bazılarıyla belli bir şeye göre, modele göre zikir çekilir demiştik. Ama şöyle bir şey de var, yani bunların hiçbirini bilmiyorsa bile bir kişi aslında Allah'a en kolay anabileceği şey, La İlahe illallah da zikir çekmesi. Yani isterseniz aklınızdan, içinizden geçin, isterseniz elinizi bir tesbih alın, her bir tesbih tanesini çekerken La İlahe İllallah diyeyim. Aslında bu da en temel, en basit zikir. Şimdi bu La ilahe illallah'ı biz Türkçe olarak Allah'tan başka ilah yoktur diye çeviriyoruz. Tam kelime kelime baktığımızda ise aslında oradaki illa kelimesini biz Türkçe'ye de kullanıyoruz. Yani illaki bunu yapacaksın, illaki yani bir zorunlu ifade ettiğimiz kavram var ya, illa kavramı o kavram. La kavramı da, kelimesi de Arapça'da bildiğimiz gibi ya da bilmiyor da olabilirsiniz ama hayır, yok, değil gibi olumsuzluk ifade eden bir kavram. Yani la ilahe, illa Allah, la ilahe demek ilah yok, illa Allah, illa ki Allah var. İlah yok, illa ki Allah var. La ilahe, illa Allah. Bu format mesela başka şeylerde de var. Mesela la mevcuda illa hu diye bir kavram, kelime var. E, mevcut diye bir şey yok. illaki hu var. Hu neydi hatırlarsak O yani Allah'ın bir başka ismi hatta Allah'tan da daha mertebeli bir isim diye. Hatta bu şeylerde falan camilerde falan şey tarafında, namaz yönünde en büyük iki tane şeyde hep Allah ve Muhammed kelimeleri yazıldır Arapça. Allah kelimesi Elif'le başlayan kelime ve şöyle de bir tespit de var. Allah kelimesinden harfleri attıkça Allah'ın ismi tekrar ederek geliyor. Mesela Elif'i attığınızda Allah ilah haline dönüşüyor. Ki o da Allah'la eş anlamlı bir kelime. E, L'yi attığınız zaman geriye H harfi kalıyor. H'yi de Hu olarak okuyorlar. Hu da O. En üst mertebedeki Allah kavramı olarak geliyor. Yani bir Allah kelimesi içinde Arapçasında en azından üç tane Allah'ın eş anlamlı kelimeleri var diye bir tespit var. E, tevhid kavramında bu e, Abam kısmı sadece La ilahe illallah Muhammed a şeklinde geçiyor ama işte bu ilerki aşamalarda Vahdeti vücuda doğru geliyor. Burada ilginç bir İbn Arabiden şey söyleyeyim hikaye kısa bir anekdot İbn Arabi hayatı boyunca değişik şehirin şeyinde dahlaket etti saatinden geçiyor. Kimisini kendisi gidip tutuyor, kimisini işte tavsiye ediyorlar vesaire ve doğumu ve belli bir dönemi hatırlarsak en büyüğü geçmişti. Yani oralarda o dönemdeyken bir tane yaşlı bir hocası var ve o çok zikir çekiyor, Allah'ı çok hatırlıyor. Fakat o hep Allah diye zikir çekiyor. Allah, Allah, Allah diye, la ilahe illallah demiyor. Bu da merak ediyor. Ya hocam diyor, niye hani la ilahe illallah ile zikir çekmiyorsun? da Allah kelimesi zikir çekiyorsun. O kadar ilginç bir şeydi ki, yani ruh halindeki adam diyor ki, ya diyor la ilahe illallah deyip de la derken ölürsem, devamını getiremezsem, yani hayır ya da yok kelimesini ağzından çıkar çıkmaz ölürüm korkusuyla hep ben diyor onun için Allah kelimesiyle zikir çekiyorum. Ee, vahted-i vücut kavramını daha iyi algılayabilmemiz için öncelikle gene bence bilmemiz gereken iki kavram var. Bunun aradan bir tanesi vücut bir tanesi mevcut. Ee, i̇lerleyen dakikalarda bu farkı daha iyi algılayacağız. Vücut ve mevcut kavramlarının Sufiler özellikle de e, işte Şeyh-i Ekber dediğimiz İbni Arabi e, cenahından ilerleyenler çok önem veriyorlar. Bu fark çok önemli. E, çok ciddi işte e, İbni Arabi'yi Allah'a şif koşmakla suçlayanların bile aslında temelde Düştükleri hata vücutla mevcut kavramlarından ne anlatılmak isteyeni tam belki de idrak edememiş olmaları diye göreceğiz. Birkaç kavram daha var. Bunlar hep aslında birbirinin paraleli ya da eş anlamlısı gibi geliyor. Mesela kadim olmak ve hadis olmak diye iki kavram var. Kadim olmak aslında ezelden beri var olan yaratılmamış olmak. Hadis olmak ise bir vesileyle yaratılmış olmak. Dolayısıyla da herhangi bir sebep sonucunda yaratılmış olan her şey hadis oluyor. İnsan, ne bileyim işte dünya, alemler bunların hepsini Allah yarattı dediğimiz için bu inancı besliyorsa Allah'ın dışındaki her şey ve de herkes, bütün her şey hadis oluyor. Çünkü o bir şey tarafından yaratılmış oluyor. Ee, bir şey tarafından yaratılmamış, hep var olan tek şey Allah. Dolayısıyla da Sufi inancında kadim kelimesini kullanırken, hani çok eski, binlerce yıl önceki bir inancı, bir nesneyi, bir yapıtı vesaireyi atfedemeyiz. Kadim sadece Allah'tır ve öteki her şey hadistir. Bir başka aynı anlama çıkan ikili hak ve halk. Kadim olan haktır, hadis olan her şey halktır. <gülüyor> Pardon, kadim olan hak. Evet. Kadim olan hak, hadis olan hak. Şimdi vahdeti vücut kavramının e, içine girmeden önce belki de üzerinde durmamız gereken bir şey de bu kavram nereden çıktı? Şimdi vahdeti vücut İbn Arabi'ye atfedilen bir kavram. <gülüyor> ...varlıkların birliği demek... ...vahdedi vücut temel olarak baktığımızda... Hmm. ...varlıkların birliği... ...fakat şöyle ilginç bir şey var... ...vahdedi vücut ifadesini... ...işte geçen hafta biliyorsunuz söyledik... E, ...İbni Arabi... ...bilinen 200 küsür tane eser yazmış... 500 yüz tane olduğu söyleniyor... ...bu eserlerin hiçbirinde... ...vahdedi vücut ifadesini kullanmıyor... ...fakat... ...A'dan Z'ye herhangi bir konuyu anlatırken... E, ...okuduğunuz zaman... Eğer vahdeli vücut kavramını biliyorsanız, bir şekilde öğrenmişseniz, idrak etmişseniz, o gözle, o gözlükle okuduğunuzda burada bunu söylüyor, burada bunu söylüyor diye her satırında görüyorsunuz. Dolayısıyla da İbn-i Arabi'nin aslında bütün eserleri de şunu ben şahsen en azından tespit ettiğimi söyleyebilirim, paylaşabilirim sizle. Yani i̇bn Arabi vahdeli vücudu yaşıyor. Yani bunu bir teorisyen olarak, bir ya da e, ne derler, e, doktrinler olarak söylemiyor. Bu budur, bu budur, bu budur şeklinde. Söylediğiyle yaşadığı ve yazdığı hep aynı şey. Onun için en basit bir şeyi bile anlatırken, herhangi bir Kur'an ayetini yorumlarken, herhangi bir e, diyelim ki meselle ilgili konuşurken, öyle ifadeler kullanıyor ki hem orayı anlatıyor ama hem orayı anlatırken de ha diyorsun yani tabii ki her şeyin bir olduğunu bak buradan anlıyoruz. Bu şekilde bir e, yaklaşımı var. Peki şeyi sorabiliriz. Yani bu Vahdet-i Vücut terimi nereden çıktı diye. Vahdet-i Vücut ya da Varlık Birliği terimiyle ilgili bazı şeyler var, rivayetler var. Mesela bir rivayet e, en has öğrencisi, geçen hafta da hatırlarsanız e, hatta sonra da e, üvey oğlu pozisyonda olan Saadettin Konevi. Yani İbriya Arabi'nin bütün eserlerini e, edüt eden ve onun... E, Şeyleri, düşünceleriyle ilgili olarak da eserler veren ve kendi öğrencilerine de hep Arabi'nin eserlerini yorumlamasına salık veren Korevi ilk bunu kullandı deniyor. Fakat orada da elde net bir şey yok. Hani bir döküman, bir kitap, bir şey. Kayıt yok. Bir başka yorum İbni Telmiye diye bir şey var gene İslam dünyasında. Bir hoca var. O da Harran bölgesinden doğmuş. İbn Teymiyye İbn Arabi'nin en baş eleştirmeni. İbn Arabi ne demişse İbn Teymiyye bunların hepsini eleştiriyor. Ve onu Allah'a şirk koşmakla suçluyor. Ve bunu yaparken de İbn Teymiyye'nin bir rivayet olarak söyleniyor ki İbn Teymiyye bunu şöyle suçluyor. İbn i̇şte, işte İbn Arabi vahdet vücuda inanıyordu ve bu da şirktir şeklinde. E, ifadeler kullandığı söyleniyor söyleniyor ee, bu da aslında tam kabul görmüş bir düşünce değil yani öyle olduğunu da söylenmekle birlikte gerçekten İbn-i Telmiye'nin söylemiş e, değişik rivayetler var fakat eğer bir an için düşünürsek eğer İbn-i Telmiye Vahdeli Vücut ifadesini i̇bn Arabi'ye atfettiyse ve biz bugün i̇bn Arabi'ye bir kelimeyle anlat dediğimizde bir terimde Vahdeli Vücut diyorsak bu bende ilginç bir şey çağrıştırdı onu size paylaşmak istiyorum biliyorsunuz Big Bang teorisi var Büyük patlama teorisi. İşte büyük patlama teorisinde her şey bir tane hidrojen atomu patladı ve evren ondan oluştu şeklinde. Şimdi bu ilk bu teori tartışılırken bunun taraftarı olanlarla birlikte bunun karşıtı olan bir sürü bilim adamı da var ve bunlar böyle sürekli kendi çevrelerinde atışıyorlar. Fakat bu kavrama daha büyük patlama diye verilmiş değil. Bunun tam karşısında olan ve bu teoriyi eleştiren bir bilim adamı var. Adını da yazdım şuraya. Fred Hoyle. Fred Hoyle diyor ki, ya bu ne saçma sapan bir şey. Sanki böyle bir büyük patlama olmuş da siz bunu böyle savunuyorsunuz diyor. Ve ilk Big Bang lafını aslında bunun tam tersi karşısında olan bir bilim adamı söylüyor. Sonra da bu isim bu teorinin üzerine yapışıyor. Şu an biz Big Bang diyoruz. Fakat Big Bang'in isim babası... Ne hikmeti? <gülüyor> onu <tartışı> savunmayan, <gülüyor> onu eleştiren bir kişiden geliyor. <gülüyor> evet, enteresan. Ee, son dönemde bazı şeyler e, kayıtlardan şöyle bir teori de ortaya çıkmış durumda. Bunu da tam bilmiyorum hani şey değil, net değil. Fakat Sadettin Kolevi'nin bir öğrencisi var Fergani diye. İlk deniyor ki vahdeli vücut ifadesini kullanan Fergani'dir. Onun da ölümü 1300'lü yıllar. Fergani onu şöyle kullanıyor. i̇bn Arabi'nin görüşü tabii ki vahdeti Vücuttur şeklinde bir cümlesi olduğu söyleniyor evet. ve ondan sonra da onu açıklıyor gibi. Ee, bugün son bölümde bir de vahdeti Şuhud diye bir kavram var. Vahdeti Vücut demiştik. Bir de vahdeti Şuhud var. Şehadet kelimesinden gelen bir kelime Şuhud. Ee, onunla ilgili de e, bir şey söyleyeceğim yeri geldiğinde ama eee Vatide vücut kavramı belli çevrelerde o kadar eleştiri alıyor ki, biliyorsunuz biz İbn Arabi'ye geçen hafta şeyi ekber deniyor demiştik. Yani şehirin en bulusu, en büyüğü şeklinde. Bunun karşısında olanlar şeyi ekfer diye de bir ifade icat etmişler. Ekfer de şeyi ekfer de en en büyük kafir şehir şeytanın şeyleri gibi. Yani kafirlikten göre ekber. O şekilde de ciddi bir e, şeyi var. Vahdedi vücut e, ifadesinin eleştirisi de var. Şimdi temel olarak vahdedi vücudu algılayabilmek için hep mevcut ve vücut kelimelerini aklımızda tutmamız lazım. E, vahdedi vücut açıklanırken e, varlık mertebeleri denen bir süreç var. O varlık, varlık mertebeleri itibariyle Vatili Vücut açıklanıyor. Varlık mertebeleri de aslında en başta, başlangıçta Allah'ın olduğu pozisyondan bizim bugünkü insanın ve cismani alemin, alemin olduğu aşamaya kadar geçen evreler. Ben bununla ilgili bir grafik çizdim ama onu şimdi gönderemeyeceğiz galiba ama daha sonra da gönderebiliriz. Onu da e, şey yapabilirsiniz. Bir Evet. Şimdi varlık mertebeleri dörtlü, beşli, yedili sisteme göre şey yapılabiliyor. Aslında hepsi aynı mertebelere işaret ediyor. Ama bazıları birkaç mertebeyi tek mertebe gibi alıyor. Bazıları o bir mertebeyi birkaç mertebe gibi alıyor. Mesela dörtlü mertebede yöntemiz ee, bir Allah seviyesi var. Ona lahut deniyor. Bir ceberut seviyesi var, mertebesi var. Ona Allah'ın kudreti deniyor. Bir melekut seviyesi var. İşte ona melekler alemi deniyor. Bir de nasut e, şey, mertebesi var. Ona da cispani alem ya da insanlar insanlık alemi deniyor. Yani lahut, ceberut, melekut ve nasut. Bekki seviyeye geçtiğimiz zaman ee, şeyde e, melekut alemi ikiye bölünüyor. Ruhlar, ruhlar alemi ve misal alemi diye. Diğerleri aynı geliyor. <gülüyor> ruhlar ve misal diye e, şeydeki, dörtlüdeki melekut ikiye bölünüyor. Yediliğe geldiğimizde ise e, seviye şöyle geliyor. Birinci seviyede la tayün diye bir seviye var. <gülüyor> Bunun altında e, tayün evvel ve tayin sani diye iki seviye var. Bu Ceberut'u ikiye bölüyor. Bunun altında <gülüyor> e, ruhlar alemini dönen tayin erva, tayin-ü misal, tayin-ü ve en sonunda da tayin insan diye <gülüyor> yedi seviye var. E, bunların şeyini, grafiğini e, bir daha şey yapacağım. Burada kritik olan şey şu. Şimdi hep hatırlarız, e, hatırlayalım geçen haftada konuşmuştuk. Bütün bunların sebebi olarak Sufiler neyi tespit ediyordu? E, bir hadisi. Ben gizli bir hazineydim, bilinmek istedim diye. Şimdi o gizli hazine olma e, şeyi, bu en baştaki seviyelerle ilgili. La seviyesi. Bunu grafik olarak da bir nokta olarak gösteriyorlar. La seviyesi daha ortada hiçbir şey yok. Bizim şu an algılayabileceğimiz ya da herhangi bir kelimeyle tanımlayabileceğimiz bir anlamda Allah'ın kendisi bile kendisini bilebilecek, tanımlayabilecek bir pozisyonda değil orada. Ve şu an çok basit olarak deniyor ki biz La-Tahyun alemiyle ilgili hiçbir şey söyleyemeyiz. O bizim her türlü idrak, algı vesaire şeyimizin ötesindedir. La-Tahyun seviyesine Ku kelimesi karşılık geliyor. Hani demin hatırlarsak, Allah, ilah vesaire demiştik. Onun için de yani öyle bir şeyle bunu e, adlandıralım ki, aklımıza hiçbir şekilde e, cismani bir şey gelmesin. Yani Allah desek, e, aklımız bir yerlere gidecek, ilah desek, bir yerlere gidecek, şu desek, bu desek. Onun için o kelimesi. Yani o hiçbir şey ifade etmiyor bize. Bir o vardı. Ve de başka hiçbir şey yoktu. Şimdi hatırlayalım, ee, neydi? Ben gizli bir hazineydim, bilinmek istedim. Şimdi Allah bilinmek istediğinde, işte e, bu alemleri birer birer yaratmaya başlıyor. İlk yarattığı şey, taayyunu evvel. Yani ilk oluş alemi. Şimdi geçen hafta hatırlarsanız e, ne demiştik? E, tasavvufta en azından Ekberi'ye bakış açısından baktığımızda, yani İbni Arabi Konevi açısından baktığımızda, Tasavvufun bir konusu, bir meseleleri, bir ilkeleri vardı. Konusu neydi? Konusu varlık ya da Allah'ın varlığıydı. Ee, meseleleri neydi? Allah'ın alemlerle ilişkisi ve alemlerin Allah'la ilişkisi. Allah'ın alemlerle ilişkisi de iki yönde olabilir demiştik. Bir, alemdeki her bir zerreyle, her bir şeyle direk ilişkisi. İkincisi de silsile yoluyla ilişkisi. Yani aracılar yoluyla ilişkisi. Dolayısıyla da bugün hani peygamberler dediğimizde, melekler dediğimizde, aklınıza gelebilecek o tür aracılar ya da bu mertebeler dediğimizde, bütün bu aracıların temel sebebi aslında en sondaki insanın daha iyi anlayabilmesi için gönderilmiş vesileler. Ama yine de bir insan Allah'a, Sadece ve sadece bu aracılar mertebesiyle, ara, vasıtasıyla ulaşır gibi bir kural da yok. Hepimiz Allah'a direkt ulaşabiliriz. Bunu nereden anlıyoruz? O size şah damarınızdan daha yakındır. O bana şah daha yakınsa ben de ona en az o kadar, demek ki yakınım. Şimdi hep bunları söylerken de varlık birliği, her şeyin tek olduğu kavramını da unutmadan düşünelim. Biraz sonra zaten bunu tam idrak edebileceğiz. <gülüyor> Bir de ilkeleri var demiştik. İlkelerden mesela bir tanesi de şuydu, birden bir çıkar. Ya da işte kendini bilen Allah'a bilir. Şimdi bu birden bir çıkar kavramını burada görüyoruz. La tahayyün seviyesinde, mertebesinde yani Allah'ın kendini bile bizim kelimelendirebileceğimiz şekilde bilemeyeceği bir mertebeden ilk ortaya çıkan mertebede yani tahayyünün evvel mertebesi de tek bir Kavramdır, tek bir olgudur. Orada da bir teklik vardır, çokluk yoktur. Sufiler, özellikle Ekberi Sufiler buna inanıyorlar. Birden bir çıkar. Eğer diyorlar la bir sonraki mertebede birden çok şey çıksaydı, bu sefer biz ters yoldan gidip diyebilirdik ki la da bir tane bir şey yok, birden çok şey var. Ama bu sefer Allah'ın tekliğine, yani tevhid inancına aykırı olacağımız için onlar bu mertebeleri belirlerken e, birden yani tek bir Allah'tan bir sonra gelen ilk gelen mertebenin de tek bir şey olması yani blok monoblok bir şey olması gerektiğini öne sürüyorlar. Şimdi bu bize özellikle şurada rahatlatıyor. Ol dedi oldu hani kün. Biz hep kafamıza nasıl tahir ediyoruz? Yani işte Allah ol dedi ve bütün alemler oldu. Şimdi bütün alemler dediğin zaman Hani tamam belli bir noktadan sonrası işte bu evrim teorisiyle anlatılan ya da işte o büyük patlama teorisiyle anlatılan şeyleri kabul edelim. Ama en başta bir şeyler vardı. Yani çokluk vardı. E o zaman nasıl oldu da Allah birden bir çıkar ilkesiyle çelişmiyor mu? Bu nasıl çokluğu yarattı? Şimdi biz demin hani yedili, beşli, dörtlü olarak anlattığımız bütün bu mertebelerde, bütün bu cismani alem en alttaki mertebe. İşte insan mertebesi dediğimiz nasut ya da işte e, şey dediğimiz tahayyünü e, insan dediğimiz ya da tahayyünü esçam dediğimiz cisimler alemi. Bizim bütün bu aklımızla algılayabileceğimiz her şey, dünya, güneş, ne bileyim evren, evrenler belki birden çok varsa da bunların hepsi en alt seviyedeki alenin ya da mertebenin kümesi ya da alt kümeleri. Onunla daha adını bile koyamadığımız Allah arasında 5-6 tane mertebe var. Dolayısıyla da bu bizi birden çok çıkar şeyinden kurtarıyor. Dolayısıyla da Allah'ın tevhid kavramından e, sapmamış oluyoruz. Peki o zaman Allah bu tayinle evvelde de ne yarattı? Allah aslında burada her şeyin özünü yarattı. Mesela Konevi buna... Varlık tecellisi deniyor. Yani Allah'ın ilk yarattığı şey varlık tecellisidir. Yani bu işte bugün en alt seviyede gördüğümüz insanda, e, şeyde, alemlerde, cisimlerde, bilmem neydi. Bunların hepsini e, yaratabilecek nüveyi orada tek bir monoblok olarak tahin-i yarattı diyor. Dolayısıyla birden bir çıkar şeyini, kuralını ihlal etmemiş oluyor. Ve böylece Allah'ın tevhid inancının itibariyle Allah'ın bir olduğunu ve sonra da göreceğiz. Aslında bütün bunların da tek bir şey ve her şey olduğunu temin etmiş oluyor. Burada mesela farklı farklı duymuş olduğunuz şeyler olabilir. Ee, şuradan söyleyeyim. Mesela hakikatler hakikati. Hak, Hakayitü hakayit kavramı vardır. İşte bu tahayyün evvel mertebesidir. Ya da hakikatı Muhammediye diye bir seviye vardır. Mesela peygamberin şöyle bir e, hadisi vardır. Diyor ki daha Allah şey Adem daha çamur değilken ben vardım. Şimdi diyoruz ki ya Adem ilk yaratılan insan, Muhammed ise son gelen peygamber. Yani tarihsel olarak baktığınız zaman arada bir sürü zaman olması lazım. Oysa orada Muhammed'in kastettiği, peygamberin kastettiği şey cismani olarak bir insan olarak e, gelmiş olması değil. Bir olgu, bir kavram olarak gelmiş olması. Çünkü e, Muhammed hakikati denen, hakikati Muhammediye denen şey aslında Allah'ın yarattığı bütün bu alemler, bütün bu her şey İslam inancına göre aslında bütün bunlara biz Muhammed inancı ya da Muhammed hakikati diyebiliriz. Oradaki kastedilen Muhammed aslında bütün insanları ve bütün her şeyi işaret ediyor. Bir şahsi işaret etmiyor. Şimdi Allah da bizim tanımlayamadığımız La-Tahyun seviyesinden sonra ilk varlık tecellisi dediğimiz seviyeyi yarattığında işte o Muhammed hakikatini yaratmış oluyor. Yani ileride bu yedinci seviyeye geldiğinde, altıncı seviyeye, yedinci seviyeye geldiğinde bütün bu cisimlerin oluşacağı, bütün insanın meydana gelebileceği mertebelerin en tepesindeki tanımlayabileceğimiz, varlık kategorisi içine alabileceğimiz, üzerinde laf söyleyebileceğimiz ilk mertebe. Onun için işte diyorlar ki Sufiler, Hz. Peygamber, daha Adem yokken ben vardığımdan kastettiği budur. Aslında kozmik bir, Muhammed'i işaret ediyor. Cismani bir şahsı işaret etmiyor. Şimdi buna bazı şeyler e, filozoflar ya da farklı e, kültürlerde, mesela ilk akıl denen bir kavram var. İlk akıl da bu seviyede e, aslında tecelli etmiştir diye tespit edilebiliyor. Ya da levh mahfuz diye bir kavram vardır. levh mahfuz kavramı da Yine bu tahayyün evvel mertebesidir. Yani levh-i biz nasıl algılayabiliriz? Var olan, olacak her şeyin ne şekilde olacağı ile ilgili A'dan Z'ye her şey oraya e, yazılmıştır. Onun için de işte Allah kelamı yarattı vesaire gibi şeyler vardır. Allah'ın ilk yarattığı şey kelamdır dendiğinde işaret edilen şey bu. Bir mahfuz yaratıyor. Yani bir her şeyin yazılı olduğu bir yaratıyor. İşte biz ona tahayyün evvel diyoruz. Burada Allah'ın bütün sıfatları birlik halinde burada yaratılmış oluyor. Farklı farklı isimler de verilse, tahin evvel dediğimiz şey tek bir monoblok olarak daha sonra aşağıda çoğalacak, yani kesrete doğru gidecek, çokluğa doğru gidecek her şey burada tek bir parça olarak yaratılmış oluyor. Yani bunu aslında biz beşeri dünyadan şöyle düşünelim, nasıl oluyor da oluyor derseniz hani büyük patlamayı düşünelim. Bir tane hidrojen e, atomu parçalan, patladığı zaman çok büyük bir şeyle, enerjiyle ortaya böyle bir evren çıktığı kabul edebiliyoruz. Bugün bir tane hidrojen atomunu biz tespit edebiliyoruz. Yani işte çekirdeğinde bir tane proton, bir tane şey olan, sıfır tane nötron olan bir e, şey bu, element. Ve aslında bütün şeylerin, elementlerin içinde de hidrojen var. Hani geçen hafta şeyi hatırlarsanız ne demiştik? 3'ün ee, içinde 1 artı 2 var demiştik, 5'in içinde 1 artı 4 var demiştik, 4'ün ee, içinde 1 artı 3 var demiştik ve mesela 5'i parçaladığımız zaman 5 tane 1 çıkmıştı. E bugün diyelim ki oksijen atomunu da o şekilde parçalayabilsek, işte oksijen 16 tane şey vardır içinde, demek ki oksijen dediğimiz şey aslında 16 hidrojenin birleşmesinden oluşmuş, daha mürekkep, yani daha bileşik bir element. Bütün bu şeyleri aslında periyodik tablodaki ya da kimyasal düzendeki bütün elementleri biz hidrojen bazında ele alabiliriz. Hep aslında hidrojeni nispetle açıklıyoruz. Yani demirde işte şu kadar proton var derken aslında kastettiğimiz şey demirde şu kadar hidrojen var demek. Ee, Tayyine evveli de bu şekilde değerlendirebiliriz. Yani bir tane hidrojen sanki atomu var ve o Birazdan söyleyeceğimiz diğer e, mertebeler vesilesiyle çoğalmaya başlıyor. Ve en alt seviyede artık bu cisim alemi ve insan oluşmuş oluyor. Bir sonra gelen şey e, Taayyün-ü Sani. E, bu ikisine e, Ceberut alemi demiştik. Bir başka şeyde de mana alemi de diyebiliyor. Konevi'nin teriminde de bu mana Alem Bu arada beşli modeli ee, ilk şey yapan da Konevi yani La Ta'yun işte mana alemi diye e, aşağı doğru getiren e, şeyleri Konevi şey yapıyor. Ondan sonra ruhlar alemi, misal alemi ve e, cisim alemi ya da şehadet alemi diye. Ta'yun-ü Sani'de, tayun evvelden fark olarak o sıfatlar yukarıda tek olarak duruyordu. Aşağıda sıfatlar çeşitlenmeye başlıyor. Yani sıfatlar e, ya da Allah'ın isimleri ortaya çıkmaya başlıyor. Bir seviye daha aşağı indiğinde birden bu sefer daha çok şey olmaya başlıyor. Ee, burada da hala yalnız dikkat ederseniz daha ortada herhangi bir cisim, bir şey yok. Dolayısıyla bu üç seviyeye yani, yani hiçbir şeyi tanımlayamayacağımız la tayin Hu seviyesine ve onun iki altın, altındaki la tayun Ta, evvel ve Tayun-i Saniye biz Uluhiyet diyoruz. Yani burada varlıkla ilgili sadece Allah'ın varlığıyla ilgili temel kavramlar var. Cisim alemiyle ilgili, ruhlar alemiyle ilgili vesaire. Bütün bu alemleri oluşturan olgularla ilgili daha orada hiçbir şey yok. Bakın üç seviyeye geldik. Daha hala cisimle ilgili ortada bir şey yok. Bu mana aleminde konebiye göre, yani bu tahayyün evvel ve saniy dediğimiz sadece bu sıfatların tek ya da çok olarak yer aldığı şeyde hani bir bakış açısı olarak bilen, bilinen ve bilgi kavramlarının hepsi tek bir şeyi işaret ediyor. Bilen de aynı şey. Bilinen de aynı şey. Bilinebilecek bilgi de aynı şey. O yüzden bizim cisim aleminden baktığımızda ben varım. Bir şey biliyorum. Oysa ben varım. Bilinen bir şey var. Mesela bu bir defter. Oysa bir defter var. Bir de bir bilgi var. Bunun bir defter olduğunu benim biliyor olma. Üç farklı şey var cisim aleminde. Oysa o alemde ise her şey tek ve her şey Allah. Onun için bu tayin-i evvel ve tayin-i saniye mana alemi ya da ceber <gülüyor> aleminde e, kullanılan kelime de Allah. Yani üstte la hu vardı. Bu mana aleminde tayin-i evvel ve tayin-i Allah kelimesini biz zikredebiliyoruz. Yani Allah dediğimizde biz aslında ikinci ve üçüncü mertebedeki şeye işaret ediyoruz. Hı. Ve işaret ettiğimiz şey de aslında Allah'ın sıfatları. Hı. Onun için bu e, şeye, ceberut alemine ya da mana alemine cem kelimesi de atbedilebiliyor. Cem biliyorsunuz toplanmak. Yani her şeyin toplanmış olduğu, cami de aynı şeye gelir. Eee Peki la tâim, cem ceb cem Yani cemin de cemi şeklinde, toplanmışlığın da toplanmışlığı gibi, iç içe geçmiş paradoksal bir kelime geliyor. Diğer dört e, şey, mertebe, bizi yavaş yavaş cismani aleme getirmeye başlıyor. Yani ilk üç alem, bütünüyle aslında Allah'la, onunla ilgili, hakla ilgili seviyeler, mertebeler ve o kendisinden hiç tanımlayamılabil, tanımlanamayacak bir seviyeden aşağı doğru gelmeye başlıyor. Ondan sonra gelen şeylere dörtlüde melekler alemi ve insanlar alemi diye iki seviye geliyor aşağı. Beşli de baktığımızda şey alemi, melekler alemi ikiye dönüyor, rulular alemi ve misal alemi diye Ruhlar, misal ve cismani alemi diye geliyor. Yedilide ise ruhlar, misal Escan ve insan diye geliyor. Yani ruhlar alemi, misal alemi, cisimler alemi ve insan. Dolayısıyla yedili, cisimler alemini de ikiye bölüyor. İnsanı ayırıyor. İşte beşli, ruhlar alemini ikiye bölüyor. Ruhlar ve misal diye. Bu şekilde bir yapı var. İşte kün dediğimiz, ol dediğimiz şey, bu tahin-ü saniyeden sonra ruhlar aleminin oluşması yani Tanrı orada kün dediği, ol dediği şey aslında o dördüncü alemin yaratılması. Tanrı en başta la aleminden kün diyerek tayün evveli tayün saniyeyi oluşturmadı. Çünkü o bütünüyle kendi, kendisiyle ilgili, kendi sıfatlarıyla ilgili bir kavram. Ama dışarıya dönük olarak e, alemlerin mert olmasını başlatması emri diyebileceğimiz şey, kün ya da ol dördüncü seviyeyi başlatıyor ruhlar alemi. İşte bu demin hani hak ve halk demiştik. İşte bu ilk bahsettiğimiz üç seviye la tayyün ve tayyün-ü evvelle sani, hak ka işaret ediyor. Bunun altında kalan ruhlar, misal, cisim alemi vesaire halka işaret ediyor. Halk. İlk üçü hak, sonraki dördü halk. Eee bunun da ikisi arasına da işte her seviyede olduğu gibi berzah değil mi? Şimdi berzah alemi diye bir kavram var. Berzah alemi genelde ruhlar alemine işaret eder. Çünkü cismani alemle e, Allah'ın olduğu seviyelerin arasındaki alem ruhlar alemi. Hani üç dedik, tayyunu saniyeye geldik. Sonra dördüncü alem tayyunu, erham ya da ruhlar alemi. İşte onun altında kalanlar da e, cisim alemi olduğu için deniyor ki cisim alemiyle Allah'ın olduğu alemler arasındaki melekler alemine berzah alemini, berzahın köprü gibi yorumlayabiliriz. Oysa teorik olarak Konevi'nin de söylediği gibi bu dörtlü, beşli ya da yedilideki ikisi arasında kalan her bir üçüncü e, alem o ikisi arasında bir köprü, bir berzah olabiliyor Mesela diyelim ki 7 alemdeki son üç şeyine en alttan yukarı doğru gidersek insan var, cisim, cisim var, misal var. Bu demektir ki misalle insan alemi arasındaki cisim, cisim alemi evet. insanla misalim berzahı oluyor. Ya da daha doğru yani o şekilde böyle aşağı doğru 1-2-3-4-5-6-7 yazın işte 6-7 ile 5'in arasında köprü oluyor. 5, 6 ile 4'ün arasında köprü oluyor. O şekilde her biri aslında birer berzah oluyor. Şimdi bu mane aleminde ya da tayin-i evvel ve tayin-i daha sonra gelebilecek 4 seviyedeki bütün her şeyin hakikati kodlanmış bir şekilde orada yer alıyor. Hani demin demiştik ki o sıfatlarla Allah kodlanmıştı. Aynı şekilde bütün aşağıda oluşacak her şeyin de hakikati diyebileceğimiz, özü diyebileceğimiz şey, orada tek bir kavram olarak yer alıyor. Ve o kavram e, Allah'ın sıfatlarıyla da eşleştirilebiliyor. Ya da ayağını sabite edildikleri e, Konevi'nin, İbn-i Aram'ın ayağını sabit dedikleri bir şey var. Yani her şeyin sabit hakikati orada yer alıyor. Bunu nasıl açıklayabiliriz? Yani e, bu alemde bir taş var, bir insan var, bir ne bileyim masa var vesaire var. Bunların hepsi yukarıya doğru gittiğimizde tek bir şeye işaret ediyor. O tek bir şeyden aşağı doğru çokluk şeklinde yayılıyor. Dolayısıyla da deniyor ki bu li mertebede, beşli mertebede ya da hiç fark etmez. Bazı varlıklar, nesneler her seviyede bulunur. Bazı varlıklar belli bir seviyeye kadar bulunur. Mesela en alt seviyede olan diyelim ki insan ya da cisim en alt seviyeye kadar gelmişse bu demektir ki latayünden bu seviyeye kadarki bütün seviyelerde onun bir izi vardır. Ama mesela ruhlar aleminde deniyor ki ruhlar aleminde iki tür varlık vardır. Bir sadece ruhlar aleminde olan ve cisim aleminde olmayan şeyler. Bir de ruhlar aleminde olduğu gibi aşağıya da devam ederek Aşağıda da e, tecelli eden varlıklar. E, ne onlar? E, cisim aleminde gördüğümüz her şey. Dolayısıyla da işte Sufiler diyor ki, taşın bile bir ruhu var. Niye? Çünkü taşın, taş sonuçta bizim burada cisim aleminde bildiğimiz bir şey. Oraya kadar gelmişse ruhlar alemini geçmiş demek ki. E, yukarıya doğru gittiğimizde en aşağıdakinin hep yukarıda bir temsilcisi olduğuna göre, taşın insan gibi... Melekler aleminde, ruhlar aleminde de bir karşılığı var. İşte ona istiyorsanız ruh deyin, istiyorsanız melek deyin, istiyorsanız başka bir şey deyin. Dolayısıyla en az seviyede yani şahadet aleminde, cismani aleminde bizim gördüğümüz her şeyin yukarıya doğru gittiğimizde bir temsilcisi var. Ruhlar aleminde de bir ruhu var. İşte tayin evvel ve tayin hüsaniyede neler vardı? Allah'ın sıfatları vardı. O zaman demek ki o taşın da Allah'ın sıfatlarının içinde hitap ettiği bir yer var. Peki daha da yukarı gidelim. La ta'yün. Demek ki her şey la ta'yünün içinde var. İşte vahdede vücuda gelmiş oluyoruz. Bu şekilde yukarıdan aşağı doğru la ta'yünden yani Allah'ın bile kendisini bilemeyeceği bir alemden en alt seviyedeki şehadet alemine ve insanın olduğu seviyeye kadar geçen e, silsileye ya da e, mekanizmaya e, nüzul deniyor. Ve buna tenezzül deniyor. Yani hani tenezzül etmem ben onu yapmaya diyoruz ya, Allah tenezzül etti ve bu alemleri mertebeleri yaradı. Peki aklınıza şu gelebilir. Bunun tersi bunun tersine de Uruç deniyor. Biz onu Miraç'tan biliyoruz. Ee, ve aslında bütün hikaye hani hep kabil insan olmak e, nefsin e, olumsuzluklarından kurtulmak diyoruz ya aslında işin şu var. La ta'yinden yani Allah bile kendini tam olarak nasıl açıklayacağını, bizim en azından kendi kelimelerimizi tanımlayamayacağımız bir seviyeden en aşağı kadar geldik. Cisim aleminde insan olduk. Peki, bizim amacımız ne dediğimizde? Neydi amacımız? Sanki Allah bizi görüyormuş gibi ibadet etmekte. Geçen haftaki cibil hadisesinden hatırlarsak. Yani ihsan kavramı. Peki onu nasıl yapacağız? İşte bu mertebeleri geriye doğru çıkıp en yukarıya gideceğiz. İşte buna yükselme. Yani miraç denir. Dolayısıyla da mirac sadece aslında Hazreti Peygamber'e atfedilebilecek bir özellik değil. Her insan aslında nefis sürecinde kendini, nefsini hakim olarak geliştirmesi o kişinin miracı anlamına geliyor. Ve o kişi en üst seviyeye ne kadar ulaşabilirse o kadar kamil insan olmuş oluyor. Nefsin mertebeleri ve onlarla ilgili şeyleri, daha sonra konuşacağız. Bugün konuşmayacağız. Bugün çünkü genel olarak e, şeyi algılayabilirim diye, vahdeli vücudu algılayabilirim diye. <gülüyor> Dörtlü, beşli, yedili olarak bu mertebeleri dikkate almıştık. Bir başka bunların isimlendirilme şeyi de e, zat, yani o, yani la tayün seviyesi. Ondan sonra sıfatlar, yani tek bir şekilde sıfatların durduğu e, tayin-i evvel e, sıfatların birbirinden ayrılmış hali isimler tayin sani ondan sonra dörtlü seviyede de cisimler geliyor isimleri de şu şekilde e, ele alıyorlar onlara ne, cisimler nesneler diyorlar ve nesneler ruhlar aleminde dördüncü seviyede basit nesneler olarak adlandırılıyor misal alemine geldiğinde e, latif Bileşik nesneler olarak algılanıyor. Latiften kastedilen, elle tutulamayan, gözle görülemeyen demek. Bir alt seviyeye geldiğinde, elle tutulabilir bileşik nesneler haline geliyorlar. Bunlara kesif bileşik nesneler deniyor. En alt seviyede de insan oluşmuş oluyor. Yani nesneleri de bu şekilde dört bölümde basit, latif, kesif ve insan diye adlandırabiliyoruz. Ve böylece yediği tamamlamış oluyoruz bu 7'yi dörtlü olarak tanımlamak gerekirse zat, sıfat, isim, nesne şeklinde geliyor. O kitaplarda yazılan Tanrı Dünya 7 günde yaptığı şeyi 7 zaman değil evet. aslında. İşte o 7 o mertebe nesne. anlamına da gelebilir. Evet. Zat, sıfat, isim, nesne. Evet, nesne. nesneyi dörde bölersek Birincisi basit, ikincisi e, latif, bileşik, üçüncüsü kesif, bileşik, dördüncüsü insan. Latiften kasıt tutulamayan, yani o ruhlar alemine hitap ediyor. ele tutulabilir olanlar da cisim alemine hitap ediyor. Burada mesela işte bu misal alemi denen bir kavram var. Orada ufak bir hemen parantez açalım. Ruhlar ile e, cisim alemi arasında bir misal alemi var. O misal alemi de e, işte berzah alemi dendiğinde en çok konuşulan şeylerden biri de bu. E, o da şöyle deniyor. İşte insan bismani dünyada ruha, ruhani dünyayla iletişim kuramaz. Bunu ancak berzah alemi üzerinden kurabilir. O da misal alemidir şeklinde. Yani misal alemi orada ruhlar alemiyle cisim alemi arasında aslında bir köprü vazifesi görüyor, deniyor. Şimdi bu yedilir yapıya baktığımızda la en baştaki o hu diyebileceğimiz onu bir nokta olarak iş, iş, şey yapabileceğimiz başka hiçbir hakkında konuşamayacağımız e, seviye gerçek vücut gerçek varlık o. Onun altındaki her şey yani o la tayünden başlayarak aşağı doğru gelen altı tane seviye hepsi mevcut. Çünkü o mevcutlar en baştaki la tayyünle izafi olarak izafen var olabildiler. La tayün seviyesindeki o, hu, onu yarattı. Aşağı doğru. Dolayısıyla bunların hepsini biz mevcut diyoruz. Bir tek la tayyün seviyesindeki tanımlayamayacağımız size söyledik hu ya o ya ona vücut diyebiliyoruz. biliriz. vücut dendiğinde kastedilen şey aslında Vücudun bir olması. Yani bütün bu yaratılmış olan mevcutların vücuttan ayrı olarak ayrı bir yerde var olmuş, o ise başka bir yerde duruyor, onu oradan yaratıyor, onlar böyle aşağı doğru geliyor şeklinde değil. Yani diyelim ki büyük baba, büyük anne, ondan işte evlat olmuş, evlattan evlat olmuş, torun olmuş. Ama bunların hepsi ayrı nesneler şeklindedir. Şimdi bu anlattığımız mertebeler de böyle değil. Bunların hepsi aslında o hu dediğimiz, Allah dediğimiz, o dediğimiz, la dediğimiz şeyin içinde oluşuyor. Onun için işte vahdeli vücut diyoruz ya da varlık birliği diyoruz. Yani hani geçen hafta e, bir şey almıştık, hadis vardı. E, onun da arkasına Cüneydi Bağdadi'nin bir eki vardı. Diyordu ki işte, ya her şeyden evvel ne vardı? Peygamber de cevap veriyor. Her şeyden evvel Allah vardı diye. Bağdadi de diyor ki, şimdi de öyledir. Yani şimdi de öyledir derken kastettiği aslında her an öyledir. Her an sadece Allah var. Başka hiçbir şey yok. Her an sadece O var. Şimdi mesela şeyden bir ayet söyleyeyim size. Enfal suresinden. Attığın zaman sen atmadın. Fakat Allah attı. Orada bir taş atmaktan başka bir şey atmaktan. Sen atmadın fakat Allah attı. Niye? Çünkü cisim alemin o eylem bir insan tarafından bir taşın alınıp atılmasını şikayet ediyor. O bir, en alt seviyede cisim aleminde bir eylemden bahsediyor. O cisim alemi neyin alt kümesi? Yukarıya doğru çıktığımızda cisim aleminin, misal aleminin, ruhlar aleminin, tayin mana aleminin ve en yukarıda da Allah'ın. Dolayısıyla da yapılan her şey... Allah tarafından yapılıyor. Yapılan her olan her şey Allah, başka hiçbir şey değil. İşte özellikle Hindistan'da bu kavram vücut ve mevcut kavramı tam algılanamadığı için İbn Arabiye şik koşulma şeyi oradan geliyor. Yani e, İbn Arabi aslında ve onun takipçileri hiçbir zaman mevcut eşittir vücut dememiştir. Dikkat ederseniz mevcudu oluşturan alttaki altı mertebenin hiçbiri yokken de Allah vardı. Hep o vardı zaten. Fakat sonradan gelenler olayı şöyle yorumladılar. Ya vahdedi vücut derken bunlar şunu kastediyor. Mevcutların birliği. Yani var olan her şey tektir. Bizim bu görebildiğimiz, tanımlayabildiğimiz her şey tektir. Dolayısıyla da başka da Allah diye bir şey yoktur. Lan, o zaman diyorlar ki yani bu panteizme kalıyor biraz dikkat ederseniz. Hı hı. Olabilecek her şeyi Allah diye, Tan Tanrı diye tanımlarsak bundan ayrı gayrı bir şey yok. Ya da Tanrı'yı varlıklaştırıyorsun. Evet. Dolayısıyla da işte bunun için e, Allah şık koşuyor bunlar deyip i̇bn Arabi Arabi'yi vesaire eleştiriyorlar. Ve orada <gülüyor> bunların i̇mam Rabbani diye bir Hintli bir e, şey var gene, e, hoca var. Onun karşı olarak getirdiği bir kavram var. O kavrama da daha sonra kendisi dil deniyor. Vahdidi Şuhud deniyor. Müşahede edilenlerin, gözlemlenebilenlerin birliği diye. Çünkü Hindistan'da şöyle bir şey gelmiş. Hindistan'da bu noktaya, yani bu mevcutların birliği kavramı e, olarak yorumlandığı için Vahdidi Vücut, her şey odur diye bir kelime ortaya çıkmış. Her şey odur. Bu sefer demişler ki, ya her şey oysa o zaman dine de gerek yok, şeriata da gerek yok. Şeriatın kurallarını yapmaya da gerek yok, bunların hiçbirine gerek yok. O zaman da adam bakmış ki ya din elden gidiyor, ya demiş bir dakika, her şey olur değil, her şey ondandır. İşte her şey ondandırın işaret ettiği şeyde vahdedi vücut vahdedi şuut deniyor. Her şey ondandırdan kast edilen de ya biz neleri görüyoruz, neleri idrak edebiliyoruz, bunları idrak edebiliyoruz. İşte bunların hepsini Allah yarattı. Ama Allah başka bir şey. Oysa daha sonraki şeyler, ulema bu kavramları yani İbn-i ne demiş, i̇bn Arabi ne demiş alt alta yazdıkları zaman görüyorlar ki aslında aynı şeyi söylüyorlar. Fakat orada adamın derdi bir dakika tamam. ya İbn-i Arabi de kimmiş hmm. e, vatili vücut yine elden gidiyor bilmem ne öyle bir şey yok. Adam bakıyor pratikte ya millet yan gelip yatıyor şeriata ne gerek var her şey olur tamam o zaman falan biz cennet bizde şey yapıyor. Onu içtimai sebeplerden dolayı ya bir dakika deyip her şey olur değil her şey ondandır kavramını gündeme getirmiş ama o anlamda baktığımızda vahdeli vücutla vahdeli şu aynı kapıya çıkıyor aslında bizim bunu bu kadar basit bir şekilde açıkladığımız şey hani Avrupa'daki din savaşları gibi çok ciddi şeyleri sonuçlar üretmiş bir kavram bazı şeylerde çevrelerde hala da hani İbni Arabi ve vahdeli vücut kavramı Şirklikle Allah'a eş koşmakla aslında e, işaretlenmiş, eşitlenmiş bir şey. Şimdi ilginç şeylerden bir tanesi de bir hadis. Kendini bilen Rabbini bilir. Mesela hiç düşündük mü? Niye tersi değil de bu? Niye Rabbini bilen kendini bilir? Değil de kendini bilen Rabbini bilir. Şimdi deminki mertebesi sislesini hatırlayalım. Biz şu an neredeyiz? En alttaki cismani alemdeyiz. En alttaki cismani alemde biz öncelikli olarak kendimizi bilebiliriz. Eğer yukarıya doğru bir yolculuk yapmak istiyorsak buradan başlayacağız yolculuk. Şu an bulunduğumuz yer, şu an bulunduğumuz yerde ne var? Biz varız, kendimiz varız. Dolayısıyla da böyle bir yolculuk ki parantez içinde bunu biliyorsunuz seyri süluk hani tarikattaki o şey ya da işte o uruç süresi. Yani bu yedi seviyeyi aslında gerisin geriye geri gitmek. Ee, bunu yapabilmek için başlangıçta alacağımız nokta pozisyon kendimizi bilmekten geçiyor. Onun için kendini bilen Rabbini bilir. Demiş de Rabbini bilen kendini bilir dememiş. kendini bilmeden Rabbim bu anlamda bilemem. Şimdi Allah her şeyi ihata eder. Allah her şeyi kapsar. Ya da yüzünüzü nereye çevirseniz Allah oradadır gibi ayetler var. Şimdi bunu gelen vücut ve mevcut kavramıyla ele aldığımız zaman ve mevcut olan bütün o altı alenin hep birbir içinde birbirini içerecek şekilde oluştuğunu e, düşünürsek en dıştaki o la seviyesi hepsini kaplıyor mi, içeriye doğru. Dolayısıyla yüzümüzü nereye çevirsek Allah Allah oradadır e, ayetinin işaret ettiği şey sufiler böyle yorumluyorlar. Şimdi bu bize meyilleşmelerde bir kıyamet kavramı ve öte dünya kavramı e, o şey oldu hafta içinde e, oraya da ele alabiliriz. Şimdi genel zahiri dini inançta şu var değil mi? Mesela işte şu bana kötülük yaptı, öteki dünyaya gittiğimde ben onu soracağım Allah diyeceğim ki Allah bu bana böyle kötülük yaptı, ve orada helalleşeceğiz ya da işte hani cennet cehennem meseleni kavramlar. Şimdi yani Allah orada mı? Şimdi o zaman Allah burada yok. Çünkü biz onu gözle göremiyoruz. Öteki tarafı öldüğümüz zaman göreceğiz. orada onu göreceğiz de orada mı derdimizi anlatacağız? Şimdi vahdedi vücudun mesela dine getirdiği en önemli kavramlardan birinin e, sufilerin tespiti. Bu olduğu söyleniyor. Bunların hepsinin bir ve tek olduğunu idrak ettiğimiz andan itibaren kafamı nereye çevirsem onu görüyorumu algılamaya başlıyoruz. O zaman öteki dünyaya kadar gitmeye gerek yok. Allah şu an seni zaten görüyor. Sen o açıdan baktığın zaman zaten Allah'ın bir parçasısın. Değil mi? Ne dedik? Bütün mevcut aslında vücudun içinde dedik. Ama bunun tersinde doğru olmadığını söyleyelim. Yani Allah eşittir, mevcutların toplamı değil. Yani nasıl bunu söyleyebiliriz? Bizim tanımlayabildiğimiz parçalar var. Ve bütün bu parçalar bir yerden geliyor. Bütün bu parçaları topladığımız zaman o yer, o yer etmiyor. Orada ondan o parçaların fazlası da var. Kesredeki vahdet vahdetteki kesret. Onu şöyle grafik olarak çizdim ama e, şey yani iki tane böyle halka düşünün, bir tane büyük bir halka olsun elips, bir de onun içinde küçük bir halka olsun. Bu onun içindeki küçük halka bütün o altı alemi e, işaret ediyor ve mevcutların toplamını işaret ediyor. Daha saniye, sani ruhlar vesaire onların hepsi ve onları Başlangıçta hiçbir şey yokken en dıştaki, la tayyumdaki o, o, hu, kendi içinde yarattı. Ama kendisi hala onlardan daha fazla. İşte Allah'a, vahdeli vücut niye Allah'a Şik koşmuyor, onun savunması temelde bu. Eğer biri deseydi ki yaratılmış olan bütün bu her şey Allah'ın tamamıdır, kendisidir, o zaman Şik koşmuş olur. Ama hala diyoruz ki hem bunlardır hem de başka bir şeydir ve biz onu hiçbir zaman bilemeyiz. Ondan dolayı işte Allah hem kapsayıcıdır hem kafamızı nereye çevirsek olur hem de vahdeli vücut aslında e, şirke ya da Allah panteizme işaret etmemektedir. E, Bu bölümde bir de şey söyleyeyim. Ee, Sadettin Kolevi'nin tevhid kavramı ile ilgili de bir yaklaşımı var. O da diyor ki aslında tevhid'i insanlar üç türlü algılayabilir. Birinci seviyedekiler e, Allah'la alemi bilirler ve derler ki işte Allah bütün alemleri yaratmıştır. Ama ondan sonra derler ki Allah'la alem iki ayrı şeydir. Ya da öyle algılarlar öyle idrak ederler. Bu işte la ilahe illallah dediğimizdeki o e, demin söylediğimiz avamın tevhid algılamasına bir işaret. Yani biz, biz de kabul ediyoruz bütün bunları değil mi? Hani evet her şeyi Allah yarattı diyoruz. İşte kader diyoruz vesaire diyoruz. Ama hep aklımızda şöyle bir ayrıklık var. Hani bir Allah var bir de öteki her şey var. Aslında öyle bir şey yok. Her şeyin içinde Allah var. Ama Allah her şeyin de ötesinde. Geçen hafta hatırladı. hatırlarsanız iki ke kelime söylemiştik kavram. Tenzi ve teşbih. Her şeyde Allah var dediğimiz zaman teşbihle bulunmuş oluyoruz. Ama bütün bunların toplamı Allah değildir. Allah bunların da ötesindedir diye bir aşkınlık e, evet. özelliği de katıyoruz. Ve böylece tenzi etmiş oluyoruz. İkinci seviyedeki tevhidde Konevi diyor ki... E, her şeyde Allah'ın olduğu kavramı şey yapılıyor, e, idrak ediliyor ama bunun nedeni hakkında hiçbir şey söylenmiyor. Öyle bir seviyede olan tevhid inancında kişiler de var diyor. Yani bunların hepsini hepsinde Allah'ı görüyor ama bunlar niye vardı? Bunun konusunda herhangi bir yorum getiremiyor. Dolayısıyla da orada biraz parantezinde o, o zamanlar bu deyimler yok ama, e, panteizm türü bir inancı besleyenler işaret ediyor. Çünkü seviyede söylediği ise, insanı kamil seviyesinden bakış açısında ise, rahat vücudu görerek tevidi yaklaşmak. Yani Allah hem her şeyi yarattı, hem her şeyin içinde var, ama aynı zamanda da aşkın bir şey. Ve ben hani bu e, şeyimle, idrak seviyemle hiçbir zaman o la tahmin seviyesinde e, ne olduğu konusunda hiçbir hüküm veremem, hiçbir şey söyleyemem. Ve şunu da söylemekte fayda var. İbn Arabi'nin yaklaşımında ve ondan sonra gelenlerde tabii İbn Arabi'nin eserlerini baz alıyorlar. Onun için İbn Arabi'nin eserlerini baz aldığımızda şöyle bir yaklaşım yok. Bizim bugün bilimden bildiğimiz hani bir teori ortaya atar bilim adamı. Sonra da o teoriyi ispat etmeye çalışmak üzere deliller arar, gözlem yapar, deney yapar vesaire ve bunun sonucunda da ya o teorisini ispat eder ya da edemez. Ederse bu bilimsel bir bilgi olarak Yerini alır ve bu süreç tez-antitez-sentez sürecinden devam eder. Sonra başka birisi gelir, onu yanlışlayabilir, daha doğru bir tez ortaya atar ve bunu ispat ederse bu sefer o unutulur, o yeni tez e, bilimsel bilgi olarak kabul edilir. Bu nedir? Tüme doğru gidiş, geçen hafta anlattığımız şekilde. İbni Arabi'de de, hani İbni Arabi oturmuş, adını koymasa bile, vahdeli vücut demese bile, önce bu kavramı ortaya koymuş. Sonra da buna deliller aramış ve o eserleri ona göre yazmış değil. Tam tersi, ne demiştik, dini süreçte genellikle tümden gelim kavramı vardır. İbni Arabi Kur'an'ı okuduğu zaman, hadislere baktığı zaman, peygamberin hayatını incelediği zaman, işte kendisine şeylik yapmış kişilerle olan ilişkilerinden edindiği bilgiler çerçevesinde aslında bu fikirleri ortaya çıkarmış. Dolayısıyla burada bir tümden gelim kavramı var. Yani işte demin onun için söylemiştim. Hani Kur'an'ı okuduğumuz zaman işte biz ona şah damarından yakınız. Şimdi o cümleyi ben de okuyorum. i̇bn Arabi de okuyor. i̇bn Arabi okuduğunda onun altında 10 sayfa şey yazıyor. Ve onu açıkladığında anlıyorsun ki biz ona şah damarından yakınız derken aslında vahdeli vücudu kastediyor Allah. Mesela diyor ki bir insana şah damarından daha yakın olan şey ne? Kişinin kendisi, kendi benliği nefs dediğimiz, ben dediğimiz şey neyse o. Çünkü şah tamarını ölüyoruz değil mi? Her canlı ölüyor. E o zaman hani ben onları kendi ruhumdan üfledim dediğinde biz hep bunları zahir anlamda, bilebildiğimiz anlamda tanımlıyoruz ama o bunların arkasındaki batına geçtiğinde vahdeli vücut diye isimlendirecek kavrama ulaşıyor. Dolayısıyla da onların hepsi aslında iki temel hani kuşun kanadı gibi şey yapabileceğimiz Kur'an ve Hadis'te yer alan bilgilerden yola çıkarak aslında ulaşılmış bir kavram vaat Şimdi bu şeyden baktığımızda geçen hafta tasavvufu anlatırken demiştik yani nihayetinde ihsan boyutundan yine bakmak sanki Allah bizi görüyormuş gibi ibadet etmek ya da yaşamak, e, nefs süreçleri işte nefsimize biz hakim olmak diyoruz, aslında hakim olmaktan ziyade nefsin e, terbiye edilmesi. Şimdi bütün bunların sebebi aslında yukarıya doğru çıkabilmek, kendi insan olmaktan kasıt aslında la tayin seviyesini bir anlamda aslında idrak edebilmek. Ama bütün bunları yaparken de şunu unutmamamız gerekiyor. Biz Allah'tan, Kur'dan, O'ndan ayrı bir varlık değiliz. Bir de şunu resmin içine dahil edelim. Allah, hani kemal ve bereket kavramlarından bahsetmiştik geçen hafta. Demiştik ki e, kemale ermek, hani bir çeşmenin önüne büyük bir kova koyalım. O kova dolana kadar kova doluyor içinde suyla kovanın dolduktan sonra da taşmaya başlıyor. İşte kovanın dolma seviyesi kemaldir. Dışarıya doğru taşması da berekettir. Ve bir insan kemale ermişse ve çevresine bereket saçıyorsa kendisinden bir şey eksilmez. Tıpkı dışa saçan sular şeyin içindeki, kovanın içindeki suyu eksiltmediği gibi. Şimdi şöyle bir tespit de var. Allah bilinmek isteme arzusu ve bütün bu mertebelerin eratması kemale ermek için değil. Allah zaten kemale erdiği için bunlar olabiliyor. Kemal seviyesinde olduğu için. Dolayısıyla da deniyor ki bütün bu alemlerin yaratılmış olması, bütün bu mertebeler Allah'ın birer bereketidir. Ama şöyle bir tespit de var. Deniyor ki, tenezzül kademelerinden, mertebelerinden aşağı doğru indikçe o kademelerdeki kavramlar, olgular ya da varlıklar kemal mertebesinden kaybetmeye başlarlar ve eksilmeye başlarlar. En alt seviyede de ne var? Cisim alemi ve insan var. Dolayısıyla da Allah tam ve kemal seviyesindeyken en üstteyken en alt seviyeye gelmiş olan insan en alt seviyede olarak kemalden eksilmiş durumda. İşte insanın, insanın kamil olmaya çabalaması o eksikliğini kapatması. O seviyelerden deniyor ki yukarı doğru çıktıkça bu eksiklikler kapanacak ve insan en üst seviyeye gelebilir, gelebildiği takdirde tekrar kemale ermiş, yani kamil insan olmuş olacak. Ve tarikat da diyor ki bu geriye doğru gidiş sürecine nefsin terbiyesiyle olabilir ve bunun da benzer şekilde yedi basamağı vardır deniyor. Onları da bir sonraki toplantılarda Nereye alacağız? Yani bugün kabaca benim mertebeler ve e, vahdetli vücut kavramıyla ilgili anlatmak istediğim şey buydu. İsterseniz çünkü gösteremediğimiz kavramları elden ele geçirecek şey yapabiliriz. Ben yani, mail olarak akım olabilir mi? Akım, sinir bağları, meyil olabilir. Burada temel olarak e, kaçırmamamız gereken şey şu: her şey aslında bir. Şimdi bunu gündelik hayatımıza bazı pratiklere bakalım. Yani her şeyin bir olduğunu idrak edebiliyor muyuz? Bunu bilmekle idrak etmek arasında fark var malum. Hani geçen hafta e, bilgi seviyelerinden bah bahsetmiştik. İlmen yakin, Aynen yakin, hakkel yakin diye. Şimdi bunu biliyor olmak, ilmen yakin olmak. Yani he, Allah birmiş, tamam. Değişik mertebelerden oluşmuş bu evren. O da tamam. Ve bunların hepsi Allah'ın içindeymiş ya da Allah'ın Allah Allah Allah'mış. Tek bir kavramdan hep bahsediyoruz ama bunun şekil değiştirmiş haliymiş. Peki, şimdi yolda gidiyoruz. Arabanın biri önümüze atlıyor zırh diye. Buna bağırıyoruz. Ya yani ne biçim sürüyorsun arabayı vesaire diye. Şimdi bunun olumsuz yaptığı bir harekete karşı biz bir tepki vermiş olduk. Aslında bu iki ayrı nesnenin varlığının ispatı oluyor öyle değil mi? Bir ben varım, doğru sürüyorum arabayı. Bir de o var, yanlış sürüyor arabayı. Ve ben onu eleştiriyorum. Yanlış yaptığı için. Olumsuz bir şey de bulunduğu için. Şimdi biz bunu ama yedinci seviyeden baktığımızda ya da işte bu cisim aleminden baktığımızda bu doğru bir tespit. Çünkü cisim aleminde kesret var. Çokluk var. Ayrıklık var. Fark var. Ama biz bunu vahdidi vücut mantığıyla bakabilsek en tepeden bakabilsek göreceğiz ki aslında bu tek bir şey. Yani ben ve o bir bütünün iki parçasıyız. Dolayısıyla da Bendeki bir güzellik ona yansımalı, ondaki bir çirkinlik bana yansımalı. Ben o çirkinken ya da hatalı bir şey yapıyorken onu eleştiriyorsam, ne diyorum, güzellik bana ait, çirkinlik sana ait. Ben iyi sürüyorum arabayı, sen kötü sürüyorsun arabayı. Dolayısıyla da yukarıdan baktığımızda, belki yapabileceğimiz en naif şey, onun için üzülmek olabilir. Ama daha iyi yapabiliyorsak ya ona yardım etmek olabilir. Çünkü aslında o ve ben diye bir şey yok, Tek bir şey var. Ve bu pratik hayatımızda her şeye bakabiliriz. Yani insan ilişkileri, ya işte yaşadığımız çevre, çevreyi etkileyen faktörler. Bunların hepsini tekin parçaları olarak düşündüğümüz zaman ve hepsinde bir hepimizin sorumlu olduğumuzu düşündüğümüz zaman işte bakış açısı orada değişmeye başlayabiliyor. Neftergisi orada başlıyor. Evet. Yani aslında bunu görebilme şeyi de, hani bu yukarıdan aşağı doğru geldik bugün. Hani bunu biliyor olmak, biz bunu ilmel yakin olduk şimdi. Yani bunu teorik olarak bildik. Ha böyleymiş. Peki bunu aynel yakin ya da hakken nasıl olabiliriz? Pratik hayatımızda yani, gündelik hayatımızda bunu pratik ederiz. Kısmi olarak pratik edersek aynel yakin oluruz. Hani geçen haftaki örneği hatırlarsak. Teorik bilgi şuydu, ben şimdi İzmir, İstanbul'da doğma bilme İstanbul'uyum, İzmir'de yaşamaya karar verdim. İnternetten, oradan, buradan, çevrenden sordum ya İzmirli, işte İzmir'de nasıl yaşanır, kurallar nedir vesaire. Şimdi öğrendim ben, İzmir'de yaşamak şu, iyi semtleri şu, şey sistemi şu, iş durumu bu, bilmem ne vesaire. Hani bugünkü işte vahdidi vücudu diyelim ki bilebildik. Şimdi bu ilmel yakin olmak ama bunun pratiğe geçirilmesi... Ya geçici olarak gideceğim, işte bir hafta, on gün orada kalacağım, bakacağım, bir deneyimleyeceğim. Aynel yakin olacağım. Ama hakkel yakin olmak için benim 20 sayede ben İzmir'de yaşıyorum diyebilmem lazım. İşte bu çokluktaki birliği görebilmek de aynı mantıkla bu nefis hakimiyeti süreci ya da nefis terbiyesi süreciyle zamanla ve ben bunu pratik hayatımda uygulayarak, birebir ve 24 saat uygulayarak gelebileceğin bir şey. Hı. Onun için hani tasavvuf hayi midir deniyor. Yani tasavvuf kitaptan okunarak öğrenecek bir şey değil. Yani siz Bilgi. bunu bir yaşam Bilgi. tarzı Bilgi. olarak ya alırsanız ya da almazsınız. Hı. Yani bütün hayatınızı bu gözle yaşarsanız tasavvufi anlamda o zaman bu seviyelerden geçip insanın kamili olabiliyorsunuz. O bakış açısından bahsediyorum. Hı hı. Hani ben ha, işte bu seviyeler buymuş, bunun tersi de buymuş, bu böyle. Bunları bildiğiniz zaman olmuş olmuyorsunuz. Burada tabii hemen parantez açıp şey de belki söylemek lazım. Lampo açıyor ama fazla sıkmayayım. Hani hep deniyor ya, deniyor ya bu nefis terbiyesi ya da bir tasavvufi bakış açısından olaya baktığınızda bir tarikat eee müessesesi vardır. Ya da işte bir şeyh müessesesi vardır, şeyh mürit müessesesi vardır. Kişi bunu tek başına yapamaz. Şimdi artık bilgi çağında yaşıyoruz ve şunu soruyoruz kendimize. Ya bunu niye yapamıyorum? Yani ben bunu kendim yapamaz mıyım? Ee, bunun aslında iki cevabı var. Bir, bunu yapabilirsin. İki, bunu yaptığın zaman sufi olmazsın ya da tasavvuf olmazsın. Yani bunu yapabilirsin. Ama hani sufiler hep, hatırlayalım Kur'an'ı, e, peygamberin hayatını, hadisi, e, şeyleri, kendilerine referans alıyorlar. Ve şunu soruyorlar kendilerine. Ya koskoca Allah İnsanları bu yolda yürüyebilsinler diye mesela aracılar göndermiş değil mi? Peygamberler göndermiş, nebiler göndermiş, daha sonra veliler işte vesaire. E niye? Demek ki bir şekilde bir aracıya ihtiyaç var. Ee, kendi hayatımızdan, beşeri hayattan örnekler verelim. Bir konu hakkında diyelim ki bir şey öğrenmemiz gerekiyor bir şey yapmamız gerekiyor. Bunu yapmanın iki yolu var. Başını gözünü yara yara kendimiz öğreneceğiz. Ya da daha önce o deneyimden geçmiş olanlara çevremizde bulacağız. Onun deneyimine başvuracağız. Bu da aslında kişinin mizacı ile ilgili bir şey. Bazı insanlar ben kendim yapayım der. Başını gözünü yara yara kendisi yapar. Şimdi burada hiç bir şey yok. Bazı insanlar da yanımda bir mürşit olsun, onun deneyimli birisi olsun, onun marifetiyle yapayım der. Bugün de bence kişisel yorumun <gülüyor> konu eğer, Nefsin terbiyesiyse herkes bunu kendi başına yapabilir. Ama konu eğer suhi bir hayat yaşamaksa ve tasavvufsa bir şeyh marifetiyle bunu yapmak gerekir diye düşünüyorum. Hani Nasrettin Hoca demiş ya, ağaçtan düşmüş. Bana demiş doktor çağırmayın, ağaçtan düşen bulun. O hikaye yani. Evet, çok teşekkür ederim.